Cehennemin isimleri. Nar. Ateş. Cehennem Allahu Teala'nın mücrimler için hazırladığı bir yurttur. Kur'an-ı Kerim'de cehennem için 8 isim zikredilmiştir. Bunların en meşhuru ateştir. Diğerleri sayır Alevli Ateş Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise kıyameti inkar edenler için alevli bir ateş hazırladık. Ant olsun ki biz dünyaya en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık. Ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Üçüncü ismi, belki de en bilineni Cehennem'dir. Yine şöyle buyrulur. Rablerini inkar edenler için Cehennem azabı vardır. O ne kötü dönüş yeridir. Gerçekten Cehennem, bir gözetleme yeridir. Dördüncü ismi Leza'dır. Şöyle geçer. Hayır. Hiçbiri kabul edilmez. Doğrusu O cehennem Yalın ateştir. Başın derisini kavurup soyar. Yüz çevirip Arkasına döneni çağırır durur. Durmaksızın Mal ve servet toplayıp bir yerde üst üste yığmakta olanı. Leza yalın ateş manasındadır. Beşincisi Sekar Şöyle geçer. Onu ben cehenneme sürükleyip atacağım. Cehennem Sekar nedir sen bilir misin? Ne alıkoyar, ne bırakır. Durmadan derileri kavurur. Onun üzerinde on dokuz vardır. Altıncısı, Haviyedir. Ateş dibinin derinliği sebebiyle bu manayı almış, Haviye adında. Oraya düşen, boşluğa düşmüş gibi olur. Onun anası haviyedir sözünün manası, onun karar kılacağı yerdir manasıdır. Şöyle geçer, işte onun anası haviyedir. Sen haviyenin ne olduğunu ne bileceksin, o kızgın ateştir. Ve hutame, bir şeyi kırmak anlamında, hassaten kemik ve benzeri kuru şeylerin kırılması için kullanılan bir kelime. Ateşe bu isim de verilmiş. Zira o, o ateşe girenlerin kafa taslarını ve kemiklerini öğütüyor. Şöyle geçer. Hayır, and olsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Ve son isim Cahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuşlardır Size mübarek bir ay olan Ramazan geldi Allah Azze ve Celle size onun orucunu farz kıldı Onda gök kapıları açılır Cehennem, cahim kapıları kapanır Azılı şeytanlar onda bağlanır Onda Allah katında bin aydan daha hayırlı bir gece var onun hayrından mahrum olan gerçekten mahrum olmuştur. Bu hadisi şerifte de geçtiği üzere, cahim çok sıcak olan yer anlamındadır. Cehâmen Nar ateşi yaktı, tutuşturdu demektir. Derin çukur içindeki büyük ateşlere cahim denir. Nitekim Allahu Teala. Şöyle buyurmuştur. ''Haydi onun için bir bina yapın ve onu ateşe atın.'' dediler. Ateşe çukuru içinde çok büyük ateş olduğu için cahim anlamı verildiğini söylemiştik. Tabi bu başka ateşler tutuşturan bir ateş. Çünkü ayet-i kerimede Allah'ın tutuşturulmuş ateşi deniyor bildiğimiz ateş olmadığı ortada Değerli dinleyenlerimiz bazıları bu isimlerin cehennem kapılarının isimlerinin olduğunu söylediler Onun yedi kapısı vardır onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır ayeti hakkında da mesela İbni Abbas onlar cehennem, sayır leza, hutame, sekar, cahim ve haviyedir bu da onların en aşağıda olanıdır diye yorum beyan etmiş. Bazıları da bu isimler cehennem derekelerinin isimleridir demişler. Doğrusu bu isimler cehennemin kapılarının ve derekelerinin isimleri değil, kendi isimleri de olabilir. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Bizim bilmemiz gerekenlere geçelim. Değerli dinleyenlerim, her ateş yanar, tutuşur, köpürdükçe köpürür, alev verdikçe verir, derileri kavurur ve her biri siyahtır. Ne sadece kapıları ne de ondan bir parçası böyle değildir. Ne görülen bir çukura benzer ne de azabı farklı şeylere. Cehennem ehlinin tapındıkları şeylerle ve şeytanlarıyla birlikte oluşları ahiretteki hallerine geçelim. Saffat Suresinde Geçiyor Allah meleklerine emreder. Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah'ın dışında tapmış olduklarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar birer tanrı olsalardı, cehenneme girmezlerdi. Halbuki hepsi tapanlardan da, tapılanlar da Orada ebedi kalacaklardır. Kafirler, Allah'tan başka ilahlara, kendileri için Allah katında şefaatçi olsunlar ve kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyorlardı. Allah-u Teala da onları hor, hakir, zelil kılmak, pişmanlıklarını daha da arttırmak için onları cehennemde onlarla birlikte kıldı. Zira azap sebebi olanla birlikte aynı azabı tadan insanın çektiği elem ve üzüntünün şiddeti daha çok olur. Bu sebeple kıyamet günü, güneş ve ay da ateşe atılır. Allah'ı bırakıp da onlara tapınan zalimlerin nedametlerini arttırmak için onlar da cehennem yakıtı olurlar. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle geçer. Güneş ve ay cehennem içinde mahvolup gidecek. Kafirlerin azabı daha şiddetli olsun diye şeytanlarıyla birlikte olurlar. Nitekim Zuhruf suresinde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 Kur'an-ı Kerim'de cehenneme atılan kulların isteklerinden de bahsedilir. Onlardan bazı bölümleri sizlerle paylaşalım. Mesela fidye vermeyi istemeleri, salih amel işlemek üzere tekrar dünyaya gönderilmelerini istemeleri, yine dostlardan. İntikam almayı istemeleri, Allah'a ortak koştuklarından ve kendi arkadaş ve dostlarından yardım istemeleri, Cehennemden çıkmayı istemeleri, Azabın hafifletilmesini istemeleri, Su ve yiyecek istemeleri, Nur istemeleri. Gelin bunları paylaşalım. Allahü Teala Maide suresinde şöyle buyuruyor. Yeryüzündekilerin tamamı ve bir o kadarı da inkar edenlerin olsa bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidiye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez.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 kafirlere ait olabileceğini düşünür. Ancak ayet bunun üzerine çıkıyor ve yeryüzünün tamamıyla birlikte bir benzeri de onlara ait olsa, onların tamamını kıyamet gününün azabından kurtulmak için feda edebileceklerini bildiriyor onların cehennemden çıkmaya çalıştıklarını, ancak buna güç yetiremeyeceklerini, kalıcı azabın içinde kala kaldıklarını ifade ediyor. Düşünün, çok sayıda görüntüsü, sahneleri olan bir tablo gibi. Görüntülerden birinde, yeryüzünün tamamı ve bir o kadarı da onlara talep ediliyor, kabul edilmiyor. Ve ümitler, boşa çıkıyor. Birinde cehenneme sokuluyorlar, birinde oradan çıkmaya çalışıyorlar. Birinde kalıcılıkları tescilleniyor, birinde örtüler örtülüyor ve onlar orada bırakılıyor. Ne acayip bir yer. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Rablerine icabet edenlere daha güzeli vardır. Ona icabet etmeyenlerse, yeryüzündekilerin tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların olsa, mutlaka kurtulmak için bunu fidye olarak verirlerdi. Sorgulamanın en kötüsü onlar içindir. Onların barınma ve yaşam yerleri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 Yeryüzü dolusu altını infak etse Dağlar, tepeler, topraklar, kumlar, vadiler, ovalar, karalar ve denizler altın olsa da Nefsini kurtarmak için onların tamamını verse de Yine kabul edilmiyor öldükten sonra Ki imkanı da yok Mal ve evladın kişiyi her şeyden koruyacağı düşünülür. Ancak o günde onlar hiçbir işe yaramaz. Eğer o malla hayır işlenmemiş ve o evlat hayırlı bir evlat değilse. Allahu Teala az önce okuduğumuz ifadeyle onlardan insanlara ait özellikleri ve hasletleri selbediyor, onları odun, ve diğer yakıtlara benzetiyor. İnsanlar onlara bel bağlasa da onlar onlarla birlikte makam, mevki ve iktidar aslında dünyada da fayda vermiyor. Biliyorsunuz 14 asır önce ve öncesinde de. Bugün belki yarında insanların böbürlenmesi için mal ve evlat hep ön planda olmuştur. İşte buna işaret buyruluyor. Bu fidye mevzusunu gelin şöyle toparlayalım ve diğer maddeye geçelim. allah Teala şöyle buyuruyor. Zümer Suresi Eğer bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı da beraber,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 Kendilerini sarmıştır. Bu çok korkutan bir ifadedir. Ve düşünün, şayet yeryüzündekilerin tamamı ve bir o kadarı kıyamet gününde bu zalimlerin elinde olsaydı, karşılaştıkları o kötü azaptan kurtulmak için hiç düşünmeden dünyada onsuz olamadıkları her şeyi vereceklerdi. Burada başka bir tehlike de var aslında. Hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılır sözüyle ifade edilmiş. Buradan ne anlayabiliriz? Karşılarına çıkarılacak olan o beklemedikleri şeyden açık açık bahsedilmemiş ne olduğu. alimlerimiz diyor ki, burada açık bir ifade olmasa da bu haberin kendisi zaten başlı başına, korkutucu olmaya yeter. O zavallı kişiler beklemedikleri şeylerle karşılaşacaklar. Bir örnek. Dünyada birbirimizi kandırdık. Yalan söyledik. Hilaf oldu. Bir şeyler oldu. Nasıl olsa bu görünmüyor. Kimse buna şahit olmuyor. Ama belki de ayette aktarılan bir gün karşılaşmayacağım nasıl olsa unutuldu gitti dediğimiz şeyler yüzümüze vurulacak. O korkulu yerde yaptıkları işlerin çirkinliği açığa çıktıkça ve tehdide dair o alay ettikleri şeyler kendilerini kuşattıkça elbette ki onların durumu daha da kötüleşecek. İşte cehennemliklerin ahiretteki isteklerinden Birincisiydi, ne olur olsaydı da her şeyi verseydik. İkincisi, tekrar dünyaya gönderilmek istemeleri. Bunu daha evvel de mutlaka duymuşsunuzdur. Şehitlerle de alakalı konularda aktarılır hocalarımız tarafından, şehitler de tekrar tekrar dünyaya gelip yine şehit olup derilmek isterler makamlarının, derecelerinin yükselmesi için. Benzerini kafirlerden, cehennem ehlinden de anlıyoruz. Onlar da dünyaya tekrar gönderilmek, yalanlayıp durdukları azabı tattıkları için, bir kez daha orayı tatmamak, yaşamamak için, secdeleri arttırmaya, hayır ve hasenatı çoğaltmaya, söz vereceklerdir ama buna izin verilmeyecektir. Şöyle aktarılıyor En'am suresinde Onların ateşin karşısında durdurulup Ah keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inanlardan olsak dediklerini bir görsen Hayır daha önce gizlemekte oldukları şeyler, günahlar kendilerine göründü. Eğer dünyaya geri gönderilseler, yine kendilerine yasak edilen şeylere dönerler. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Bir şeyi üreten, ürettiği hakkında her şeyi biliyor günümüzde. Peki, Eşi ve benzeri olmayan, doğurulmamış ve doğurmamış olan Allahu Teala, öncesi ve sonrası olmayan Rabbimiz, bizi en iyi bilen değil midir? Amenna. allah Allahu Teala, her yarattığı kulu bildiği gibi, onların da karakterlerini biliyor, eğri yollarına nedenli ısrarla bağlı olduklarını biliyor, bu kuruntuları dile getirmelerinin, ve bu sözü vermelerinin sebebinin cehennem ateşi başında durdurulmaları olduğunu biliyor. Yani başına geldikten sonra anlıyor. İmtihan dünyasında yaşadığımızı biliyoruz. Söyler misiniz? İmtihan başladı, İmtihanın sorularını gördü. Efendim ben bir saat iki saat müsaade isteyeyim, birazdan geleyim dedi. Buna müsaade edilmediği gibi bırakın, sınav başladıktan yarım saat, bir saat içerisinde tüm soruları sorsanız da çıkamıyorsunuz. Güvenlik sebebiyle. Neden? O soruları çalıştınız, değil mi? Cevaplarına baktınız. Kardeşlerim, durum böyle. Buna benziyor. Ama tabii bundan çok daha vahim. O azabı Ölüm acısını biz tatmış olsak, kabir azabını şu an görüp yaşamış ve tekrar diriltilmiş olsak, bugün söyler misiniz, o kadar acıyı, korkuyu yaşadıktan sonra bir kez daha bir şeyler yapabilir miyiz kötü namına? O yüzden Rabbimiz Celle Celaluhu bunları en iyi bilendir. Eğer dünyaya geri gönderilseler, yine kendilerine yasak edilen şeylere dönerler. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Duyduğunuz gibi, ayetlerin akışında onlar bu çirkin sahnede suratlarına hakaret ve yalancılık suçlaması vuran bu red cevabıyla baş başa bırakılıyorlar. Ne acıklı bir sondur. Araf suresinin 53. ayetinde geçer. Fakat onlar, onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar. Haber verdiği şeyler ortaya çıktığı gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler.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 defaatle duyduğunuz bir cümle değil mi kendine yazık etti bugün biz daha kolay dünyevi şeylerde bunları söylüyoruz örneğin birisi derslerinde başarısız olduğunda veya bir fırsat kendisine verilmişti bu fırsatı teptiğinde tüh kendine yazık etti diyoruz halbuki Allahu Teala'nın bir tabiridir Kur'an-ı Kerim'de geçer ve en ağır bir insanın başına gelecek olan elbette ahirette azaptır. Sonsuz azaba müstahak olmasıdır. Dünyada bir insan ondan boşandı, şu iş yerinde çalışırken iş yerinden ayrılmak zorunda kaldı, hasta oldu veya bir yanlış yaptı. Eğer bu sadece dünyayı ilgilendiren bir şeyse, Ahirete intikal etmiyorsa ne var? Çünkü ahiretten geri dönüş yok. İnsanoğlu ölümle karşılaştığında pişmanlığın ilanı, yapılamamış şeylerin yapılması için tekrar gönderilmeyi isteyecek. Geride bırakılan mal ve evladın yararlı yollarda kullanılması için Yeniden dünyaya döndürülmeyi isteyecek Sanki o sahne şu an yaşanıyor Ve şu an izleniyor Bu sebeple bu talebe karşı verilen cevap da Talebi isteyene değil sahneyi izleyenlere veriliyor Hayır onun söylediği söz boş laftan ibarettir Manası olmayan bir söz yani Herhangi bir amacı da yok. Dolayısıyla ne bunun ne de sahibinin bir önemi yok. Korkunç bir manzarayla karşılaşmış bir insanın söylediği bir söz, kalpten gelerek içtenlikle söylenmiş bir söz değildir bu. Dar zamanda söylenmiş, kalpte yer etmemiş bir söz. İşte ölüm sahnesi böyle bitiyor. Bu sözü söyleyenle dünya arasına maniyalar çekiliyor, iş bitiriliyor. Dünya ile olan bütün bağlar koparılıyor, kapılar kapanıyor, perdeler indiriliyor. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir berzah alemi var. Ne dünya ehli onlar! Ne de ahiret ehli olanlar. Berzah. Diriltilecekleri güne kadar o berzahta kalacaklar. Mü'minun suresinde şöyle buyrulmaktadır. Derler ki, Rabbimiz, azgınlığımız bizi alt etti. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Rabbimiz,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 Ne güzel bir ifade, azgınlığımız bizi alt etti. Yani o dünyadaki hevesimiz, doymak bilmeyen boğazımız, hevamız, şehvetlere düşkünlüğümüz bizi yendi, bize üstün geldi. Yine şöyle buyruluyor İbrahim suresinde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 Yaratılmış olan kavimlerin azgınlıkları sebebiyle hangi belaları yaşadıklarını biliyorsunuz. Neden akıllanmadınız? İnsanoğlunun hayatı bu şekilde devam etti. Bir koşuşturma ve nefsin istekleri arkasında cereyan eden bir ömür. Halbuki her şeyin dünyada kaldığı, Dünyadaki en zengin, en tanınan insanların da, en sevilen zatların da ölümü yaşadığı ve bir çorap, bir küçük kağıt parçası bile ahirete götüremediği bilinmekte. Demek ki bilmek yetmiyor yaşamadıktan sonra. Bu maddenin örnekliği bakımından, Kur'an-ı Kerim'den bir yardım daha alalım. Araf Fusilet surelerinde geçen buyruklar. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Herhangi birinize ölüm gelince Rabbim, beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın. Allah, eceli geldiğinde hiç kimseye ölümünü ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Mücrimleri, Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak Rabbimiz gördük ve işittik. Şimdi bizi bir kere daha dünyaya geri çevir, salih bir amelde bulunalım. Artık biz gerçekten kesin bilgiyle inananlarız diye yalvaracakları zamanı bir görsen. Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir. Andolsun cehennemi cinlerden ve insanlardan inkar edenlerle tamamıyla dolduracağım. Öyleyse bu azap gününüzle karşılaşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi gerçekten unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Cehennem ehlinin ahiretteki isteklerinin üçüncü maddesi. Dostlardan intikam almayı isteyecekler. Araf suresinde şöyle buyruluyor. Allah buyuracak ki,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 diyecekler. Allah da zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Önekiler de sonrakilere derler ki sizin bize bir üstünlüğünüz yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Dikkatinizi çekmiştir birbiri ardınca, cehennemde toplanınca sözü, onların öncekilerinin, sonrakilerinin, ileri gelenlerinin ya da onları takip edenlerin bir araya geleceğini ve aralarında düşmanlık ve çatışma yaşanacağını bize bildiriyor. Ne garip bir sahne! Sizden 50 yıl önce yaşayan, 500 yıl, Bin yıl, üç bin yıl önce yaşayan insanlarla benzer akıbettesiniz. Ve dünyada yaşarken birbirimizi suçlamaya bayılıyoruz hatalarını araştırmayı. Demek ki bu orada da devam ediyor. Bunun yüzünden bu başıma geldi. Bu bana şunu anlattı. Şu benim aklımı çeldi. Ama o da karşısındakini suçlayacak. Hatta şeytan bile o kadar suçlanacak ki orada. Hayır, ben sizin içinizde olanı dışarı çıkarttım. Sizin içinizde kötülük vardı. Sizin kolunuzdan tutup da ben zinaya götürmedim. Sizin kafanıza silah dayayıp da amiyani tabirle, kumar oynamanıza, hırsızlık yapmanıza, içki içmenize, Zorlama yapmış değilim. Sizin içinizde bir şeyler vardı, hoşunuza gitti. Buna benzer ifadeler olacak. Demek ki dünyada arkadaşım, dostum dediklerinden de birbirleri hakkında suçlamalar yaşanacak. Şöyle buyruluyor. İnkar edenler dediler ki Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi saptırmış olanları bize göster ayaklarımızın altını alalım en aşağılarda bulunanlardan olsunlar Fusulet suresinde geçiyor Şimdi cinlerden ve insanlardan bizi saptırmış olanları sözü cin ve insan şeytanları elbette ne yapıyor? ifade ediyor. Cinlerden şeytanlar da var. Efendim ama şeytan sadece görünmeyen veya ateşin şu kısmından yaratılan diye değil, bizim nefsimizi aklımıza getirdiğimizde, kendi annesini, babasını doğrayan, çoluğuna çocuğuna merhametsiz davranan, bunca insanı uçaklardan atılan bombalarla öldüren, katleden insanların da İnsan olduklarını şekil olarak varsayıyoruz. Evet, insanlardan da şeytanlar hem de bol miktarda var. Tefsirlerde insan ve cinlerin şeytanlarından bahsediliyor. Yine bu madde ile alakalı aktaracağımız son mevzu çok etkileyici bir tablo, insanın aklından çıkmayacak bir tablodur.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 ve üzüntü kaynağı olarak gösterir. Ve onları artık ateşten çıkarmaz. Allah muhafaza. Ne kadar etkili bir tablo. Dünyadaki bağlılar, liderler, sevenler, sevilenler arasında tatlı ilişkilerin birbirinden uzaklaşma, çatışma, ve birbirlerine düşman kesilmeyle bir anda yer değiştirmesini anlatan bir tablo. Dünyada canım, sevdiğim, benim izmim, idolüm şu, bu. Ama bir anda fikirler değişiyor. Bunun arkasından hemen acı ve yürek yakıcı bir yorum geliyor. Böylece Allah onlara işlerini pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir ve onlar artık ateşten çıkamazlar. Ve dördüncü madde, cehennem ehlinin pişmanlık duyup isteyecekleri arasında. Orada Allah'a ortak koştuklarından ve dostlarından yardım da isteyecekler. Şöyle buyuruluyor. İbrahim Suresi Onların tümü toplanıp kıyamette Allah'ın huzuruna çıktılar da, zayıflar büyüklük taslayanlara dedi ki, şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi yakınsak da, sabretsek de fark etmez. Bizim için kaçacak bir yer yoktur. İş hükme bağlanıp bitince şeytan der ki, Doğrusu Allah size gerçek olan vadi vaad etti. Ben de size vaatte bulundum. Fakat size yalan söyledim. ''Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim, siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki, zalimlere acı bir azap vardır.'' ''Ne acayip! Ben sizi kurtaracak değilim.'' Kim söylüyor? İblis. ''İçinde bulunduğum azap ve cezadan dolayı ben sizi kurtaramıyorum.'' diyor. Kurtubi'nin tefsirinde şöyle anlatılır. ''Ne ben size yardım edebilirim, ne de siz bana yardım edebilirsiniz.'' ''Yardım isteyen de, istenen de yardım istiyor.'' Asıl yardım isteyen yardım istenendir. Şeytanın pişmanlığı ama şeytan Allahu Teala'ya inanmıyor değil. Kibrinden dolayı ve elbette imtihanın bir gereğidir. Bu haller oldu. Ama orada bırakın bugün arkasından koştuğumuz insanları ömrümüzü, canımızı feda ettiğimiz izimleri ne olursa olsun, orada şeytan dahi bana bir şey söyleme. Senin içinde olanı ben söyledim. Ben ortak koşulmak istemedim. Şunu istemedim, bunu istemedim. Sadece sana teklifte bulundum. Sen de bu teklifi kabul ettin diyecek. allah Teala onları çağıracak. ''Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede?'' diyecektir. O gün aleyhlerine hüküm gerçekleşmiş olanlar, ''Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak, onları da öylece azdırdık.'' derler. Yoksa onları zorlayan bir gücümüz yoktu. Onların suçlarından beri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyorlardı. Kendi arzularına tapıyorlardı derler. Onlara Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat kendilerine cevap vermezler ve karşılarında azabı görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi? Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? Aslında o gün sözü edilen ortakların var olmadığını, dünya hayatında onlara uyanların, bugün onlar hakkında bir şey bilmediklerini ve onlara ulaşma imkanına sahip olmadıklarını biliyor. Fakat bu soruyu yönelterek onları şahitlerin huzurunda Rezelürüs va ediyor Rabbimiz Celle Celal. Bu yüzden soru sorulanlar cevap vermiyorlar. Neden? E çünkü bu soru sorulurken cevap verilmesi zaten hedeflenmiyor. Cevap istenen bir sual değil. Onlar da cevap yerine peşlerinden gelenleri saptırma, mesela Kureyş kabilesinin önde gelenlerinin kendilerine uyan insanlar yaptıkları gibi Allah yoluna gitmekten insanları koyma suçundan sırılmaya çalışıyorlar hepsi bu. Şunlar azdırdığımız kimseler. Bizler şöyle yaptık onları da buraya teşvik ettik ama onları saptırmadık sadece davet ettik diyecekler. Allahü Teala bundan da bizleri muhafaza buyursun Amin. Değerli dinleyenlerimiz Bu mevzu ile alakalı,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 Ve 5. Madde Cehennemden Çıkışı istemeleri. Bu durum Mü'minun Suresinde Geçer. En nihayet refahtan şımaran önde gelenlerini sıkıntıya uğrattığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Boşuna sızlanmayın bugün zira bizden yardım görmeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okundu da siz buna karşı kibirlenecek, arkanızı döner, geceleyin Kabe'nin etrafında toplanarak hezeyanlar savururdunuz. Allahu Teala şöyle buyurur: O gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der: Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. ''Yazık bana! Keşke falancayı batıl yolcusunu dost edinmeseydim. Çünkü zikir yani Kur'an bana gelmişken, o hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yüzüstü bırakıp rezil rüsva eder.'' Herkesin birbirinden davacı olması, Ya Rabbi ne olur bizi geri gönder demesi, Ya da biraz azabımız hafiflet, hafiflet, Azabımız hafiflesin demeleri, Su ve yiyecek istemeleri, Karanlıkta kaldıkları için, Göz gözü görmüyor, Dünyada, kabir aklımıza geldiğimiz zaman bile ne kadar daralıyoruz. Orada bir ışık istemeleri cehennem ehlinin. Ve en korkunç olanı da bu aktarılanların belki bizim de başımıza gelmesi. Bugün bir tefekkür ve tekrar olsun biraz hayatımıza çeki düzen verelim diye pek duymak istemediğimiz konuları paylaşıyoruz ya. Programımızın nihayetinde Kur'an-ı Kerim'den bir ayet daha okuyor ve bitiriyoruz. Araf Suresinde Geçiyor Yine Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir fayda sağlamadı.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 Rabbimizden niyazımız bizleri cehennemden uzak eylemesi ve cennete gidebileceğimiz, cennetlik olabileceğimiz amelleri dünyada işlemeye imkan vermesidir. Ya Rabbi, insi ve cinni şeytanların şerrinden, nefsemizden gelecek şerlerden, kadın ve erkeklerden gelecek şerlerden, haset edenlerden, katillerden sana sığınırız. Ya Rabbi, bizleri cehennem azabından koru. Şu paylaştıklarımıza kanaat getirdik. Bir kez daha anladık. Hatalarımıza tevbe ettik. Ne olur günahlarımızı bağışla. Güzeli, hayrı kalbimize ver. İyi olarak onu bilelim. Kötüyü, ve cehenneme götürecek insanı kötü fiilleri de bize kötü göster, onlardan da uzak kalalım. Şüphesiz sen, bağışlayan, merhamet edensin. Amin. Amin.